Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. 2019 yılında Kaz Dağları'nda özel bir şirketin 350 bin ağacı altın madeni için kestiği ortaya çıktıktan sonra büyük bir çevre mücadelesi başlamış, uzun süren mücadelenin ardından şirketin bölgedeki maden ruhsatı iptal edilmişti. O yıl bu konuda Tema Vakfı'nın başlattığı imza kampanyası Change.org Türkiye'de çevre alanında en fazla imzalanan kampanya olarak rekor kırmıştı. Şimdi ise Kaz Dağları Ekoloji Platformu, Kaz Dağları'na verilen zararın telafi edilmesi ve sahanın rehabilitasyon edilerek tekrar ağaçlandırılması talebiyle Change.org Taksim Kirazlığı Rehabilite Et projesinde bir yeni kampanya başlattı. Kaz Dağları Ekoloji Platformu kampanya metninde Çanakkale Orman Müdürlüğü'ne CİMER üzerinden konuyla ilgili sorular yönelttiklerini ve verilen yanıttan şu bilgilerin verildiğini ifade etmişler. Şirketin tüm orman izinlerinin iptal edildiği, alanda iş makinesi kalmadığı, sadece konteyner bulunduğu ve konteynerlerin tahliyesi için şirkete 13 Ekim 2021 tarihine kadar süre verildiği, bu alanda bütçe ve ödenekler dahilinde rehabilitasyon için planlama yapılmakta olduğu, Söylenmiş verilen bu bilgilere rağmen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün aylardır görevini yerine getirmediği ve Kirazlı'da rehabilitasyon için herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade eden Kazdağları Ekoloji Platformu bir orman ekosistemi yok edilmiş durumda. Tahrip olmuş alanın eski haline getirilebilmesi ve doğal yapısına kavuşturulması için bilim insanlarının önerileri doğrultusunda acilen bir ekolojik rehabilitasyon planı hazırlanmalı diyor. Rehabilitasyon planının hazırlık ve uygulaması sürecinde STK'larla da işbirliği yapılması gerektiğini vurgulayan Kaz Dağları Ekoloji Platformu kampanya metninde ayrıca şöyle demiş. Bütçe ve ödenek mazeretine sığınılmadan rehabilitasyon masrafları için şirketten alınmış olması gereken teminat ve benzeri değerlendirilerek ekolojik yıkımın maliyeti şirkete ödetilmeli. Tüm tel örgüler sökülüp verilen zarar telafi edilmeli ve saha rehabilit edilerek tekrar ağaçlandırılmalı. Dünya iklim kriziyle boğuşurken tüm dağlarımız, derelerimiz, ormanlarımız rant projelerine peşkeş çekilip yok edilirken böyle bir dönemde kaz dağlarında yükselen ses tüm Türkiye'nin doğasının rant uğruna katledilmesi karşısında bir haykırışa dönüştü. Ekoloji mücadelelerinin, dayanışmanın ve umudun simgesi haline gelen kaz dağları çadırının nöbeti tüm Türkiye'deki ekolojik yıkımların da gündemde kalmasına katkıda bulundu. Artık kaz dağlarının yaralarını sarma vakti. Artık kurdun, kuşun, sincabın, karacanın elinden alınan yuvalarına kavuşabilmesi için tel örgüleri sökme vakti. Artık verilen zararı telafi etme ve kirazlığı ekolojik hassasiyetleri gözeterek rehabilit etme vakti. Bu büyük yıkımı hep birlikte durdurduk. Şimdi sesimizi yükseltip Kaz Dağları'nı yeniden yaşartacağız. Kurdun, Kuşun, sincabın evini onaracağız deniyor kampanya. Change.org Taksim, Kirazlı'yı Rehabilite Et adresinde. Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Tekelioğlu köyünde bulunan Marmara Gölü'nün kurumasıyla ilgili yetkilileri harekete çağıran bir kampanya var. Tekelioğlu köyü sakinleri tarafından başlatılan kampanya Change.org taksim Marmara Gölü adresinde. Geçtiğimiz hafta bu konuda Doğa Derneği'nin yaptığı açıklamaya göre ortalama 6 bin hektar büyüklüğünde bir alüvyal set gölü olan Marmara Gölü'nün kurumasıyla başlıca nedeni göle akması gereken Gördes Çayı suyunun barajla tutulması. Marmara Gölü, nesli tehlike altında olan tepeli pelikanlar, su kuşları ve endemik balıklara yaşam sağlayan uluslararası öneme sahip önemli bir doğal alanı. Gölün tümüyle eski haline dönebilmesi için sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı devlet su işlerinde göle su verilmesini talep ediyor. Gölün kurutulması Tepeli Pelikan başta olmak üzere pek çok su kuşunun yaşamını tehdit ediyor. Gölün kuruması ile birlikte göldeki balık nüfusu da tümüyle tehlike altına girdi. Tekelioğlu Köyü sakinlerinin başlattığı bu kampanya Change.org Taksim Marmara Gölü adresinde. Muğla Çevre Platformu, 66 bin hektar ormanlık alanın yangınlardan zarar gördüğü Muğla'da maden ruhsatlarının iptal edilmesi talebiyle bir kampanya başlattı. Change.org Taksim, Maden Ruhsatları İptal Edilmesinin adresindeki kampanyada şöyle denmiş. Şu anki verilere göre 66 bin hektar ormanlık alanımız ve sayısını tahmin bile edemediğimiz canlılarımız yanında kül oldu. Yanan ormanlarımızda yaban hayvanlarımızın habitatı da yok oldu ya da çok daraldı. Şimdi ise yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Kızıl çamlarımızın, kara çamlarımızın, meşelerimizin, maki topluluklarımızın, karakulakların, kaplumbağaların, arıların, böceklerin, marmaris semenderinin yeniden hayat bulmak için zamana ihtiyacı var. Tema Vakfı 2020 yılı araştırma verilerine göre Muğla'daki ormanlık alanların %65'ine maden ruhsatı verilmiş. Bilimsel çalışmalar sonuçlanıncaya kadar Muğla'da hiçbir yeni maden ruhsatı verilmemesini, ruhsat verilmiş olsa dahi hiçbir yeni maden alanının işletmeye açılmamasını talep ediyoruz. Çünkü Muğla'nın ve tüm Anadolu topraklarının üstü altında yatan madenden çok daha değerli deniyor. Change.org Taksim Maden Ruhsatları iptal Edilsin adresinde. Ben Uygarız Esmi, Change.org Özel Haber Programı'nı derleyen Zeynep Ergin ve Yar.